Din yaşanan hayattır. Sırf bilgi değildir, saf bilgi değildir. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Siz dünyadaki bütün yemek kitaplarını ezberleseniz bilgi olarak Sahra'da yumurta yapmış kadar kıymeti yoktur. Amel salih'tir çünkü. iyi iş yapmak. İnnellezine emen ve amil'is salihat. İman ve ameli salih. iman ve ameli salih. Dindeki bilgiler yanlış yapmamak içindir. Ameli salih de yanlış şeyler yapmamak için. İşte de ilk bileceğimiz şey de eğer bir şeyi din için yapıyorsak Allah için yapacağız. Allah rızası için yapacağız. Onun rızası için yapacağız. Yaptığımız şey onun emri olacak. Namaz kılıyorsan emre için yapıyorsun. Emredildiği için. Oruç tutuyorsan emredildiği için. Zekat veriyor. Hayır hasenat yapıyor. Zaten bunlar emredilmiştir. Sana görev olarak verilmiştir. La yükellifullahu nefsan illa vuzhaha diyor. Allah. Hiç biz bir, hiçbir kulumuza biz gücünün üstünde yük yüklemedikler. Peki tersinden anan, gücünün yettiği her şey görevindir. Eğer doğrusunu istiyorsan. Cami yaptırmaya gücün yetmiyor ama bir talebeye ayda 100 lira 200 lira verip burs gibi ona yardım edebilirsin. İlla ki büyük hayırlar yapmak şart değil. Hayırın küçük de olsa devamlı olanı, işe yararı olanı ve Allah için olanı kıymetlidir. O bakımdan din, imandır, ameli salihtir. Bilgi, sadece anniş iş yapmamak içindir. O ameli salih'i yapar. Şimdi namaz kılmayı bilmiyoruz. Oruç tuttuğu, Nedir bunlar? Bunlara ait bilgileri bilmemiz lazım. Yani yani ehliyet almakta maksat arabayı kullanmaktır. Çarpmadan, yolda getirmektir. Bu yolu bu yolu kat etmektir. Alıp ehliyeti giymek işte benim diyor şeyim var. Hem diyor Ağır vasıta ehliyetim var diyor. Hem diyor daha önceden aldığım başka küçük vasıta ehliyet var diyor. E peki araba kullanmayı biliyor musun? Yok hiç diyor direksiyona çıkmadım daha diyor. Arabamda yok Yolda e kalırsın efendim. <gülüyor> Olduğun yerde kalırsın. Bu iş böyledir. Yani dindeki bilgilerin hepsi kullanılmak içindir.